bir mektebi var. Mektebi ilahiye. Allah mektebi. Bu mektepte nebiler okudular. Peygamberler okudular. Bu mektebin muallimi Hakk Hak Sübuhane ve Teala Hazretleriydi. Bazı insanlardan da hilkat ezelde istifa olan veliler okudular bu mektepte. Ümmi veliler hiçbir yerden ders almamış okuyanları bize getiriyor. Okuyanları okutanları bize getiriyor. Bu mektebi ilahiye devam edenler Sonra bu mektebin üstadı Resul Ekrep olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mektebe okuyanlar kimlerdir? Esadîhan efendilerimiz ve büyük velilerimizdir bu mektepte. Manevi mektep bu. Bu mektebe bugün de sen girebilirsin, sana haber veriyorum. Bu mektep açık. Kayıtlar kapanmamış. İş alacak olacak de sayısı belli değil. Kim talip olursa ona talip olurlar. Bu Allah mektebi bu. Hak bu. Bu da kalp temizliği, beden temizliği, iç, dış temizliği, ahlak hamide sahibi olmak, Kur'an ahlakiyle ahlaklanmakla, Resul-i Ekrem'in çizdiği yoldan yürümekle, sünnet-i Muhammediye hürmetle, Resul-i Ekrem'i her şeyinle iddia sevmekle bu mektebe de tahsil edebilirsin hayatın boyunca. Sonra o gün diplomayı aldırdın mektepten, o diploma sana cennetin, cemalin, rızanın, rızanın diplomasıdır.